Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bundan yıllar önce vefat eden Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi, Allahu Teala rahmet eylesin, bir sohbetlerinde sevmek bedel ister diyordu. Uzun bir zaman akıllardan çıkmayan bir sohbetti o. Sevmenin bir bedeli vardı. Sevmek, ağızdan çıkan birkaç kelimeden ibaret değildi. Sevmek aynı zamanda sevdiği insan hakkında malumat edinmekti. Sevdiği neleri sever, nelerden nefret eder, nasıl konuşur? Sevgi buydu. Mecnun'un dediği gibi, ben Leyla'nın geçtiği yerlerdeki eşyalardan, sokaklardan onun kokusunu alıyorum demekti belki de manen. Bugün... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi son peygamber olduğunu kabul etmekte, iman etmekle beraber kendisi hakkında sevgimizin iddiasında maalesef zayıfız. Bugün sizlerle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi anlayan, en iyi tanıyan, en çok seven ve kendisinin de sevildiği Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan dinlemeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında acaba neler buyuruldu. Bugün adım adım bunun izini sürmeye çalışacağız. Sevmek bedel isterdi. Sevmek onun hakkında bilgiler öğrenmekti ya gelin en önemli kaynaktan kendisini tanımaya, belki bilmediklerimizi öğrenmeye, belki de bildiğimiz ama uzun yıllar geçtiği için aklımızda kalmayan o hatıraları, o güzellikleri canlandırmaya çalışalım. Var mısınız? Gelin buyurun ilk önce kendisinden bahsetmeden bir dillerimizi temizleyelim. Gönlümüze raihalar serpmeye çalışalım. Salavat okuyalım. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Resulü Sakaleyn sallallahu aleyhi ve sellemi, şimdi Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Ve madde madde, ilmik ilmik, hece hece, şu bir saatte olsa hayatımızda, yoğun ve sanal olan gündemin içinden çıkartıp, soluklanmaya, bir nefes almaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim her alanda bize yol gösteriyor. Bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bize anlatmakta ve özelliklerini bildirmekte de eşsizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile beraber İnsanlık din açısından ilerlemenin en son noktalarına erişti. Ve yine Kur'an tabiriyle din artık kemale erdi. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başka bir Resul ve Nebi gelmeyecekti. Dolayısıyla kim kendisinin Nebi, Resul uyarıcı olduğunu iddia ederse, yalan söylediği ve bu iddiasında gülünç olduğu da bilinecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürerken Kur'an-ı Kerim'de karşımıza Ali İmran suresi çıkıyor. Sonra Nisa, Ahzab ve Hadid surelerinde kendisinin son Resul ve son nebi olduğu aktarılıyor. Rasul elçi demek, nebi haber veren, haberi getiren anlamında. Resul de, nebi de Allahu Teala'dan gelen mesajları, emirleri, yasakları ve tüm tavsiyeleri bizlere, insanlara bildiren görevli insanlar. Kardeşlerim, her topluma bir peygamber gönderen Rabbimiz Celle Celaluhu, son olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara peygamber gönderdi. Ahzab suresinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyrulur. Bu ayet, Efendimiz'in son peygamber olduğunu, hem de bütün peygamberleri tasdik eden ve belgeleyen, ilahi bir mühür mesabesinde olduğunu ve peygamberliğin sona erdiğini ifade buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, insanlık din açısından ilerlemenin son noktasına eriştiği, ve dinin kemale erdiğini söylemiştik. Dolayısıyla başka bir peygamber gelmeyeceği için bütün insanların peygamberi olmuştu. Rabbimiz Celle Celaluhu ilk insan Adem aleyhisselamdan itibaren her topluma bir peygamber gönderdi. Şu ayetle devam edelim. And olsun biz her topluma Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye bir elçi gönderdik. Her toplum içinde mutlaka bir uyarıcı peygamber gelip geçmiştir. Her toplumun bir yol göstericisi vardır. Nahıl suresi, Fatır suresi ve Rad suresinde geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberler, bir veya birkaç topluma kendi kavimlerine elçi olarak gönderilmişti. Az önce bahsetmeye çalıştığımız üzere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadece kendi kavmine değil, bütün insanlara gönderildi. Çünkü kendisinden sonra peygamber gelmeyecekti. 610 yılından itibaren, kıyamete kadar yeryüzüne gelecek, yaşayacak bütün insanlara gönderildi. Bu husus, Sebe suresi 28, Nisa suresi 79 numaralı ayetlerde şöyle geçer. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu, bu gerçeği bilmez. Biz seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Uyarıcı ve müjdeleme yönünden bütün peygamberlerin ortak olduğunu biliyoruz. Her bir peygamber aleyhümselam aynı özellikleri taşırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece içinde yaşadığı toplumu değil, bütün insanları Kur'an-ı Kerim ile uyarmakla görevliydi. Yine En'am suresinde şöyle geçiyor. Bu Kur'an bana vah yolundu ki, onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım. Bu da bir başka maddeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de müjdeci ve uyarıcı diye de geçiyor. Birçok ayette bu tanımlar var. Beşir ve mübeşir yani nezir-münzir ifadeleri uyarıcı, müjdeleyici anlamında. Fatır suresi 24, En'am suresi 19. ayetlerde de bunlar geçiyor. Şöyle ki Ey peygamberim biz seni gerçekle birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey peygamberim sen ancak bir uyarıcısın. Bu Kur'an bana vahiy olundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım. Beşir ve onun aynı zamanda eş anlamlısı olan mübeşir kelimesi, dünyada iman eden, güzel işler işleyenlerin Allah'ın rızasına kavuşacağını, cenneti ve cennetteki nimetlerle müjdeleyen nezir ve eş anlamlısı da, yani müzir tam tersine inkar eden ve isyan edenleri başlarına gelecek, o cezalarla, cehennemle uyaran anlamında. Yine uyarmak ve müjdelemek diğer peygamberlerle beraber, bütün peygamberlerin ortak özelliği. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kavmi dışındaki herkese, uyarıda bulunuyor. Yani bu programı takip eden sizler ve bu aciz kardeşinizle beraber bizler toprağa girdikten bizim ismimiz bile unutulduktan sonra dahi yaşayan ve yaratılacak insanlara da aynı emirler geliyor. Bu insanı heyecanlandırmıyor mu? Bundan 14 asır önce gelen Kur'an ve sünnet bu yol Bundan bin yıl önce olduğu gibi, bizden sonra ne kadar zaman var bilmiyoruz ama yine aynı öğütler, aynı tavsiyeler ve aynı hitap var. 2500 yılında eğer dünya olursa, o vakitte yaşayan bir Müslüman da, yine Kur'an-ı Kerim, yine sünnetten, şu gün konuşmaya çalıştığımızlardan sorumlu, yapıp yapmadıklarından. Yine Kur'an-ı Kerim'de örneklik, şahitlik yaptığı ile alakalı tabirler geçiyor. Şahit veya üsve-i hasene kelimeleri vardır. Şahit, sizin de bildiğiniz gibi, tanık olan, hazır olan ya da delili, örneği anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir olayı ispatta, görüşüne müracaat edilen kişiye şahit deniliyor. Birçok davranışlarıyla, sözüyle insanlara güzel örnek olan Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem müminlere de şahit deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiri bizzat böyle. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da hem hadisleriyle, sözleriyle, ibadetleriyle, Hangi olaylar karşısında ne yaptı eylemleriyle, davranışlarıyla her birimize örnek oldu. Şimdi paylaşacağımız ayetler bunu daha da açık bir şekilde anlamamıza yardımcı olacak. Bakara suresi 143 ve Hac suresi 78. ayet. Böylece sizler, İnsanlara birer şahit, örnek olasınız. Ve peygamber de, size bir şahit, örnek olsun diye, sizi orta, adil bir ümmet yaptık. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki, peygamber size şahit, örnek olsun, siz de insanlara şahit, Örnek olasınız. Duyduğunuz bu şahit kelimesi, kıyamet gününde, Müslümanların, diğer peygamberlerin, hak dini, ümmetlerine tebliğ ettiklerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde, biz Müslümanlara tanıklık edeceğine, işaret ettiği kadar, dünyada örnek alınan, insan olmasına da işaret ediyor. Üsve-i Hasene. Uyulacak, hal ve hareketleriyle örnek alınacak, arkasından gidilecek, taklit edilecek en güzel örnek anlamında. Ahzab suresinin 21. ayetinde bizler için bakın ne buyruluyor. An dolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için, güzel bir örnek vardır. Nasıl örnek almayalım? Bugün, Kur'an'a inandığını söyleyen, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, maalesef cehaletlerinden, şeytana uyduklarından dolayı, Sıradan bir insandı, postacıydı. Hiçbir hadisi dinlenecek veya güvenilecek değildir gibi bu bühtanın içine giren insanlara acımak ve şaşırmaktan başka, duadan başka elimizden ne gelir? Bugün Kur'an-ı Kerim'i bilerek dinleyelim. Kendisi anlatsın Rabbimiz Celle Celaluhu dedik ya, sünnetlerin, hadislerin tartışıldığı ve ileride Kur'an-ı Kerim'in bile tartışılmaya başlanacağı projelerinin olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşıyor ve bunun kayıtlar altına alınmasını istiyoruz. Belki bizler toprağa girdikten sonra bu kayıtlara ulaşan, rastlayan kardeşlerimizde, vay be bundan yıllar önce demek ki, Hadis-i şerifleri inkar etmekle bu işler başlamış. Oysaki bugün Kur'an-ı Kerim'e bile neler söyleniyor. Deneceği zamanlar gelebilir. Bizim örneğimiz oldu. Ardından gitmemiz gerektiği bizzat Kur'an tarafından aktarılmaktadır. O yüzden bu özel programda kendisini tanımaya çalışıyoruz. Ve bir kez daha tekrar edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanda, ibadette, ahlakta, hanımına nasıl davranman lazım? İnsanlara tebliği nasıl ulaştırman lazım? Nasıl komşu olmak lazım? Abdesti nasıl alıyorsun? gibi. Tüm konularda müminlere örnektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen, kendisini, anlatan ayetlerden bir tanesinde öğüt verici olduğu, nasihat edici olduğu geçer. Gaşiye Suresi, Zâriyat Suresi ve Âlâ Suresi'nde şöyle geçmektedir. Ey peygamberim, sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sen öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Öğüt ver. Çünkü öğüt muhakkak fayda verir. Öğüt fayda versin vermesin sen öğüt ver. Allah'tan korkan kimse öğüt alacaktır. En bedbaht olan kafir kimse ise öğüt almaktan kaçınacaktır. Bugün hayatımızın her alanında sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mutlaka bize söyledikleri vardır. Evet uçaktan, trenden, bilgisayardan, internetten, bugünün teknolojilerinden birebir bahsetmiyordu olsa mutlaka âlimler tarafından bir mesaj alınır. Ve akıl sahibi her insan için bir ibret vardır bunlarda. Evlenecek bir insanın sorumlulukları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bu konuda anlatılanlardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları nasıl olmuştur ona bakılır. Hac Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ama haccın nasıl yapılacağı, bizzat kendisi tarafından öğrenilir. Abdest, Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahseder. Ama namazdan önce abdest ve abdestin nasıl alınacağı? Namazın sünnetleri neler, hangi vakitlerde kılınması gerekiyor? Bunları yine kendisini izleyerek öğrendik ve öğrendiler. Biz de aynı yoldan devam ediyoruz. Mal paylaşımında neler yapıldı? Kur'an-ı Kerim'de geçenleri destekleyen ve daha iyi anlamamıza hayatıyla örnek olarak vesile olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin öğütleri bugün anamızdan, babamızdan, hocamızdan çok daha kıymetli ve başımızın üstünde yer almalıdır. Kur'an-ı Kerim tabirlerinden bir tanesi de kendisiyle alakalı davetçi olan, ve etrafını aydınlatan bir kandil olmasıdır. Özellikle Ahzab suresi 46. ayette geçer. Davetçi ve kandil olması. Peygamberlerin en başta gelen tabii sıfatlarından, özelliklerinden, görevlerinden ya da bir tanesi, insanları Allah'a davet etmek yani tebliğ biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nitelikte anıldı. Şöyle ki, Ey peygamber! Allah'ın izniyle seni kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Bugün şu maddede biraz durup düşünmemiz lazım değil mi? Ben de davet ediyorum. Ben de Ahmed'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, komşuma, akrabalarıma yanlışlarını söylüyorum. Peki nasıl yapmam lazım bunu? Şimdi buradayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan konuşmamıştır, kimsenin önünde eğilmemiştir ama insanları da kırmamış, aynı zamanda hududu korumuştur. Bugün kendisinin bir başka yönünü incelemeye çalışalım. Kısaca, etkileyici konuşması ve konuşmadaki üslubu. Hz. Hasan radiyallahu anh, Hatice annemizin radiyallahu anh'a, ilk eşinden olan oğlu Hint bin Ebu Hale'ye, dedesinin konuşma tarzını sormuş. Bu soru üzerine, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl konuşuyordu, üslubu nasıldı diye, Şöyle bir cevap gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı hüzünlü ve düşünceliydi. Öyle umursamaz ve rahat değildi. Sessiz biriydi. Gerekmedikçe konuşmazdı. Söze Yüce Allah'ın adıyla başlar ve yine onunla bitirirdi. Az sözle çok şey ifade ederek konuşurdu. Konuşması açık ve netti. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik vardı. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam yine tebliğ ile görevlendirildiği zaman emir geldiğinde kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgün yani konuşması üslubu daha güzel onu da benimle birlikte benim görevime yardımcı olarak gönderir misin ya Rabbi demişti. Gerçekten de bu dua kabul oldu ve yanında beraber gitmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözdeki etkiyi çok iyi biliyor ve ikna edici söz söyleme kabiliyeti olanların bunu kötü amaçla kullanmalarını da yasaklıyordu. Hatta bir gün şöyle buyurdu, Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın çözümü için bana geliyorsunuz. Bazınızın delil getirme yönüyle, diğer bazınızdan daha ikna edici konuşması, böylece benim işittiğime dayanarak onun lehine hükmetmem mümkün olabiliyor. Kimin lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem bilsin ki, onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. Yani buyurdular ki, iki kişi geldi yanıma, biriniz bir şey söylüyorsunuz, biriniz bir şey söylüyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi karşıdaki insanın sözünden, üslubundan o an etkilenebilir ve ona göre bir hüküm verebilir. Eğer beni kandırıyorsanız bunu Allahu Teala biliyor sizin kalbinizden geçeni. Bunu bilerek konuşun diyor. Yani gerçekten de günümüzde olduğu gibi birçok insan var. İkna kabiliyeti yüksek özellikle bir ürün pazarlarken değil mi? Yedi dereden yedi tane su getirir gibi, illa o ürünü alıyorsunuz. Aa boş anıma dek geldi gibi. Aynısını bir de düşünün. İki kişi gelmiş, bir dava var. Bir tanesi oldukça akıcı konuşuyor, lisanı etkili bir şekilde kullanıyor. Ötekisi kem diyor kalıyor. Böyle bir durum da bizim dikkatimizi çekmeli. Evet, Etkileyici ve güzel konuşmaya çalışmalıyız ama bunu yalanda veya haksızlıkta gayri ahlaki durumlarda konuşmamalıyız bu uyarıda geldi. Ve şununla nihayet erdirelim bu bölümü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevi denen yani çölde yaşayan insanlar yerleşik düzende Medine denen o şehir hayatında henüz teşviki mesaisi olmayan yaşamayan insanlara da Onların dilinde bir şeyler anlatıyordu ve çok anlayışlı davranıyordu. Üslubu her insanın seviyesine göreydi. Bu çok önemlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yönü de zaten Kur'an-ı Kerim'de az önce okumaya çalıştık buyurulmuştur. Aydınlatıcı bir kandil ve davetçi olarak ama nasıl bir davetçi? Nasıl bir tebliğci, etkili konuşmasıyla, nerede, hangi konuşmayı yapmasını bilerek. Yine Kur'an-ı Kerim'in tabirlerinden bir tanesi yol göstermektir. Peygamberlerin temel özelliklerinden bir tanesi de bu. İnsanlara doğru yolu göstermek. Hadi ayette geçen kelime bu. Bir nitelik peygamberlerin niteliği, doğru yolu gösteren, açık seçik şudur, budur diyen. Bunu Şura suresinde ve Rad suresinde duyuyoruz. Şöyle ki, her toplumun bir yol göstericisi vardır. Ey peygamberim, şüphesiz ki sen insanları doğru yola iletiyorsun Elbette ki peygamberin veya peygamberlerin hidayeti insanlara doğru yolu göstermekten ibarettir yani davettir. Gerçekte hidayeti veren Allahu Tealadır. Zaten mucizeler sahibi olan peygamberlerin de, mucizeleri kendilerinden olmadığı gibi Allahu Teala bu mucizeleri var edendir. Kendilerinin ihtiyaçları olduğunda, Allahü Teala daha iyi bildiği halde Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla veya bazen rüya yoluyla anlık olarak da kendilerine hangi konuda hangi mucizeyi göstermeleri gerektiğini bildirmiş ve bunları uygulamaya koymuştur. Kardeşlerim, Allahü Teala'nın övgüsüne mazhar olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Sa'id bin Hişam radıyallahu an Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize peygamberimizin ahlakını sormuş. O da "Sen Kur'an okuyor musun?" deyince "Evet." demesi üzerine şöyle demiş. Resulullah'ın ahlakı Aleyhisselatu vesselam Kur'an idi ve Ey peygamberim sen büyük bir ahlak üzeresin ayetini okumuştu. O en büyük ahlaka sahipti. Kalem suresinde de geçtiği gibi Hazreti Ali radıyallahu anha büyük ahlak Kur'an edebi demişti. Allahu Teala'nın Övgüsüne mazhar olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahlaka çok önem verdi. Bir hadislerinde Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Allah'ım beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet. Amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidayet edebilirsin. Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden beni koru. Amel ve ahlakın kötülerinden ancak sen koruyabilirsin. Allah'ım ayrılıktan, iki yüzlülükten ve ahlakın kötüsünden sana sığınırım diye dua etmiştir. Bizler de bu duaya amin deriz nefsimiz için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an tabirlerini okumaya devam ediyoruz. Bazı yerlerde rahmet olarak geçer. Alemlere rahmet olarak gönderildiği. Tevbe suresinin 128. ayetinde şöyle buyruluyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Bununla alakalı, Kehf suresi ve Şuara suresinde geçen, yine kendisini anlatan merhametiyle, bize düşkünlüğüyle, şefkatiyle alakalı ayetleri dinleyelim. Mü'min olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Ey peygamberim, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayette haris kelimesi geçiyor, çok arzu eden manasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çevresindeki insanların müslüman olmasını salih, güzel, iyi ameller işlemelerini çok istiyordu. İman etmeyenlere çok üzülüyordu. Allahu Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini olan bu düşkünlüğünü az önce paylaştığımız neredeyse kendini helak edeceksin şeklinde ifade buyurdu. Çok merhametli, şefkatliydi. Rauf, diye geçer. Çok acıyan manalarında. Bir gün, Ey Allah'ın elçesi, Müşriklere beddua etsene, Bize şunları bunları yapıyorlar, Denmişti. O da, Ben lanetçi olarak gönderilmedim, Rahmet olarak gönderildim, Buyurmuştu. Yine, Taif'e gittiğinde, Ah o Taif! Kendisine suçlamalar yöneltilmiş. Taşlarla o şehirden kovulmuştu da Cebrail aleyhisselam dağlardan görevli olan melekle yanına geldiğinde Allahu Teala'nın emriyle "Dilersen sana bu kötülüğü yapanlar var ya şu yanımda bulunan dağlardan sorumlu melek bir emrinle onları İki dağın arasını alacak. Hayır, ben bunu istemiyorum diyecekti. Gönlü kırılmış olduğu halde, eziyete uğradığı halde. Ben, ümid ediyorum ki, ileride onların içlerinden namaz kılacak, Allah'a iman edecek insanlar çıkacaktır, buyurmuştu. Ve en ihtiyacı olduğu zamanlarda desteğe, morale, bunlar başına geldiğinde, böyle buyurmuştu. Yine, onlar bilmiyorlar, Ya Rabbi, ne olur kavmimi bağışla demişti, yüzünü yaraladılar. O Uhud'da, neler oldu neler, öyle düşkündü ki, bizlere, evet bizlere, görmediği, sesini duymadığı bizlere. Ya, bir gün buluşacağım onlarla diyordu, senden, ondan, benden bahsediyor. Boşuna mı salavat okuyoruz? Birçok eserde geçmiyor mu? Hadis-i şeriflerde belirtilmiyor mu? Sizin salavatlarınız bana arz edilir. Biz şehitlerin bile ölmediğini, bizim anlayamayacağımız bir şekilde onların diri olduğuna inanmış Müslümanları olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bizim haberlerimizin iletilmediğini, haberdar olmadığını nasıl anlatırız? Bunu nasıl iddia ederiz insanlara? O bize çok düşkündü. Ümmetinin hem bu dünyada, hem de ahirette sıkıntıya düşmesi onu çok üzüyordu. Bazı uygulamalar yaptı, bazı zamanlar bunu yaptı, bazı zaman yapmadı, sordular. Efendim, niçin böyle yaptınız? Eğer ben bunu sürekli yaparsam, benim ümmetime de bu farz olabilir. Onlar da bunları yaparlar. Dolayısıyla bu onlara ağır gelir, buyurmuştu. Bizi o kadar çok düşünüyordu ki kendimizden bile fazla diyebiliriz. En çok düşündüren, kendisini ağlatan, o güzel gözlerinden yaşlar döken hadisede, ümmetinden cehennem azabına düşecek olanların halini öğrendikten sonraki durumuydu. Bir baba şefkatiyle ikaz etmeye devam etti son nefesine kadar. Bu yola düşmememiz için zamanında yaşayanlar, ondan sonra yaşayanlar, Bugün şu milenyum tabiri verilen zamanda ahir zamanda yaşayanlar ve bizden sonra yaşayanlara son kişi kimse yaratılacak kıyametten önce yine aynı şefkatle kucaklıyor. Ebu Bekir radiyallahu anı gören o güzel gözleriyle bizi de görmek istiyor. Çok hırslıydı kendisi. Ama bizim hırsımızdan değildi onunki. Daha çok para kazanmak, daha güzel yerlere gelmek, hayatı sözde garanti altına almak gibi şu kıyafet, şu aygıt sağlayayım, şu arabayı alayım hırsları değildi. Daha çok insanın kurtulmasına vesile olmak, İslam'ın dalga dalga bir kişiye daha ulaşabilmesi için bir rüzgar, bir fırtına'nın içinde yer almaktı. Bir hadisi şeriflerinde zaten bunu ne güzel buyurdu. Hiç şüphesiz ben size bir babanın evlatlarına olan durumu gibiyim. Mekke fethedilmişti. İki üç kişi geldi yanına. Hepsi titremeye başladı. Çünkü kendisine kötülük yapmışlardı Mekke'de, Medine'ye yollamışlardı. Eyvah! Şimdi işler tersine dönmüştü. Acaba bize ne yapacak? Kaçacak yer de yoktu o ikisi için. Karşısına çıkartıldılar. Elleri bağlıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü onları. Titreme dedi. ''Ben hükümdar değilim. Ben kuru et yiyen, senin Mekke'deki komşunun yetimiyim.'' buyurdu. O kadar şefkat nazarıyla bakıyordu ki kendisi, bir karınca yuvası gördü. ''Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var?'' dedi. O karınca yuvasını yakmışlar. Şöyle toprakta biraz çukur olur. Birkaç metre ileride de bir çıkıntı olur. Belki görmüşsünüzdür. Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var buyurdu. Yine Mekke'nin fetine gidiyorlar. Yolda dişi bir köpek yavrularını emziriyor köşede. Tam askerlerin geçeceği yerde. Öbür taraftan geçin buyurdu. Köpeği rahatsız etmemek için. Deve üzerinde sohbet eden insanlar gördü bir gün. Buna müsaade etmedi. Yere inin, yerde sohbet edin buyurdu. Yani sen bir yere gideceksen deveyi kullan. Olduğun yerde sohbet edeceksen deveye zulmetme. Ve bir gün bakın dedi zekat develerini teslim ederken, verirken. Bakın, bunların üzerinde toz toprak bırakmayın. Bunlar Allah'ın emanetleridir. Bunların sütlerini sağarken, tırnaklarınızı kesin. Tırnaklar bu hayvancağızın memelerine batmasın. Kur'an'da kendisini anlamaya,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 Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. O müjdeleyici, uyarıcı, hak davetçi, öğüt verici, yol gösterici, şefkat ve rahmet peygamberiydi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara Allahu Teala'nın ayetlerini anlatmış, onları şirk, küfür, nifaktan temizlemiş, kitabı, hikmeti ve onların bilmediklerini öğretmiş, onları doğru yola iletmişti. İyiliği emretmiş, kötülüğü men etmişti. Kur'an hükümlerini açıklamış, helal ve haramı bildirmişti. Tüm bu saydıklarımız Kur'an'ın tabirleri. Kur'an hükümlerini, emir ve yasaklarını hayatında bir bir uyguladı. Hem sözleri hem de davranışlarıyla hepimize en güzel örnekti şiddetten, nefretten değil, sevgiden, şefkatten, merhametten yanaydı. O, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine karşı görevini en güzel biçimde yerine getirdi. Bizim de görevimiz, ona iman ve itaat etmek, onu sevmek ve sevdirmek, tebliğ ettiği bu dini yaşamak ve yaşatmaktı. İşte sekiz ayet kendisini anlatan diğer ayetler. Necm suresi 3-4, 17, 12-18, 11, Fetih suresi 29, Duha suresi 7, Kalem suresi 4, Enbiya suresi 107. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması, ancak bildirilen bir vahiyledir. Muhammed'in gözü, sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta oradan ne kaydı, ve ne de onu açtı. Ey inkarcılar! Onun gördüğü şey hakkında, kendisiyle tartışır mısınız? andolsun olsun ki, Rabbi'nin varlığının büyük delillerini gördü. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Şüphesiz sen büyük ahlak üzeresin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni insanlara peygamber gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah ve melekleri, peygambere salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin. Peygamber, müminlere, müminlere, ...kendi canlarından daha yakındır. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Bu ve diğer ayetlerde... ...belki daha önce arka arkaya duymadığımız... ...birçok tanımı, özelliği öğrenmiş olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Bizim başta açımız. Rabbimiz Celle Celaluhu bize rahmet olarak, örnek olarak gönderdi. Bu dünya, bu evren onun gibi özel bir insanı görmedi. Yerler, gökler onun gibi muhteşem bir gönle şahit olmadı. Ve biz şimdi düşünmeliyiz. Onun için şimdi kendimize bir muhasebe çekmek zorundayız. Acaba hal ve hareketlerimle, konuşmamla, bakışlarımla, ibadetlerimle, bir ürün satıyorsam, pazarlıyorsam, dürüstlüğümle ben ne kadar benziyorum peygamberime? Gönlümüzde, davranışlarımızda, ne kadar Allah Resulüyle, bir beraberliğim var. Programımızın başında, seven sevdiğini anlar, onun yolundan gider, sevmek bedel ister. Sözünü kullandık ya, zira dostluk, beraberliktir. Sevmenin seviyesi, Sevenin sevilendeki halleriyle hallenmektir. İnsan birini seviyorsa onu örnek alır, ona hayran olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar sevdiğimizin göstergesi sünnete olan yakınlığımızdır. Kendisinin buyurduğu gibi kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu dünyada hangi izmin, hangi kişinin görüşün ardından gidiyorsak, onu destekliyorsak, onunla beraberiz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir sahabe efendimiz gelmiş diye üzgündü. Neyin var? buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Ey efendim! Sen bir insansın. Bir gün vefat edeceksin. Lakin peygambersin. Seçilmişlerin efendisisin. Senin yerin çok ayrıdır. Ama bizler deyince sözünün bitiminde şunu buyurdu. Üzülme. Kişi, sevdiğiyle beraberdir. Benim, kimin ardından gittiğimi, bugün bir kez daha düşünmem lazım. Yediklerimle kime benziyorum? Giydiklerimle kime benziyorum? Neyi önemsiyor? Neyi baş tacı ediyor? Neyi savunuyorum? Unutmayalım, bugün, bugün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyabilirsek, yarın mahşerde de o bizi tanır. O da bize bir nazar eder. Onun hadislerini duyar, dinlersek, o da bizi ihsanıyla mutlu eder. Onu bilmek demek, nerede doğduğunu vefat ettiğini hicretini değil, anne baba ismini değil sadece, nasıl bir liderdi. Nasıl bir babaydı? Nasıl ibadetler ediyor? İnsanlara nasıl davranıyor? Tebliğde hangi metotları kullanıyor? Fakirlere nasıl davranıyor? Çevreye, hayvanlara nasıl davranıyor? Bunları da öğrenmekti. Bizim ibadetlerimiz, Ahlakımız acaba ne kadar kendisine benziyor? Bugün bir kez daha durup düşünmeliyiz. Kuşların, hatta cansız taşların bile hadisi şeriflerde duymuşsunuzdur. Kendisine selam verdiğini biliyoruz. Uhud dağı beni sever. Ben de uhudu severim buyurmuştu Buhari Müslim'de geçiyor. Onu dağlar, cansız dediğimiz taşlar tanıyor. Bir kütük sohbet verdiği yerde mübarek vücudunu yasladı. O şekilde sohbet ettiği bir kütük vardı ya. Bir gün sahabeler sayıları Allahu alem 40-50'den fazla bu olay yaşandığında daha güzel, daha rahat bir yer olsun diye bir de gelenlerin sayısı çok fazlalaşınca artık biraz daha yüksekçe bir yerde olsun insanlar rahat duyabilsin sözlerini diye Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir yer yaptılar o kötüye gerek kalmadı onu da şöyle kenara koymuşlardı Tam sohbet başladı, birden deve yavrularının böğürmesi gibi bir ses ortalığı kapladı. İnsanlar sağa sola baktılar, sonra hepsinin bakışları tek bir yerde odaklandı. Şaşkın bakışlar, artan kalp atışları ve sonunda anladılar ki, kütükten ses geliyor gerektiğinde dağları konuşturan bunca okyanuslardaki dalgaları bu dalga seslerini bir emriyle düzene sokan Allahu Teala bir kütüğü mü konuşturmayacaktır ve kütüğün inlediği duyulunca efendimiz aleyhissalatu vesselam yanına gidecektir Herkesin şaşkın bakışları arasında bir şeyler diyecek ve dinleyecektir. Ama kimse anlamıyor ne dediğini. Daha sonra kütüğün kendisine dokunamadığı için hüzünlendiği, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ında kendisine bir teklifte bulunduğu ister misin? Dünyada daha fazla insanların senden istifade ettiği, meyve veren bir ağaç olmayı veya ister misin cennette yer almayı o cenneti tercih etmiştir gibi rivayet var. Hani dağlardan taşlardan bahsederken aklımıza geldi de bir kütük kadar olamadığımızı bazen anlayabiliyor muyuz? O çakıl taşları gibi olamadığımızı idrak edebiliyor muyuz? Biz nasıl bir sevgiyle kendisini kuşattık. Burası meçhul. Veya Uhud bizi sever diyordu. Öyle buyurdu. Uhud'da ot bile yok. Bu nasıl bir muhabbet? Belki ahirette bunlar bize anlatılacak. İşin o tarafını bilmiyoruz. Meçhul. Ama herkes kendisini seviyordu. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yola çıkmışlar. Mekke'de bazı yerlere gitmişler. Dağların, ağaçların arasından geçiyorduk. Efendimiz Aleyhisselam yaklaştığı bütün ağaçlardan Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye ses geliyordu diyor. Tirmizi'de geçiyor bu. Kim bunları söylüyor? İlmin kapısı Hazreti Ali Radiyallahu Anh Efendimiz. Keramallahu veceh. Ya. Bizim selamımız olmasın mı? Biz de günde en az bir kez Esselamu Aleyke Ya Resulallah demeyecek miyiz? Hani tahiyyatta oturduğumuzda peygamberleri sayıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı sayıyoruz. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Bunların dışında da hiç mi vaktimiz yok acaba Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demeye? Hiç mi vaktimiz yok acaba siyer eserleri denilen kendisinin hayatını aktaranlara? Hiç mi acaba vakit bulamıyoruz bu eserleri okuyan ses kayıtlarını dinlemeye? Hiç mi vaktimiz yok nasıl bir baba nasıl bir insan nasıl bir yönetici olduğunu merak eden? hazırlanan yapımları dinlemeye. Bugün şöyle kısmen de olsa, kendisinin sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığına bir göz atmaya çalıştık. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kelamı olan ve kıyamete kadar değiştirilemeyecek olan Kur'an-ı Kerim, bize her alanda rehberlik etti ve yol gösterdi. Etmeye de göstermeye de devam edecek. Biz de bugün kendisinden son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtmasını dinlemiş olduk. Niteliklerini bir kez daha öğrenmiş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri kendi nefsimizden, annemizden, babamızdan fazla seven, bizim için gözyaşı döken ve bir şeylerin anlaşılması için canını dişine takan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatta yaratılan tüm insanların ve onların Hücreleri sayısınca, kainatta yaradılan tüm çakıl taşlarının toz zerreciklerinin adedince, bugüne kadar yağan ve yağacak yağmur damlalarının adedince, tüm atom hücrelerinin ve parçacıklarının sayısınca salat ve selamuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allahu teala'nın indinde. Onun da sancağı altında tebessüm ederken görüşebilmek ümidiyle. Biz peki nereden başlayalım? Bir hatamızı düzelterek. Ne olur? Kendisinin ismini duyduğunuzda, bir hoca efendi, hoca hanım da söylese, bir kitapta okusanız Muhammed kelimesi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem deyin. E her dakikada mı bunu söyleyeceğim? şöyle yapabilirsiniz Bir cümle içerisinde veya bir paragraf diyelim cümle olmasa da 3-4 yerde geçiyordur ismi bir iki yerinde en azından söyleyin hiç olmadı o paragrafı bitirdikten sonra okuduktan sonra aleyhisselatu vesselam veya sallallahu aleyhi ve sellem diyelim Cimri olmayalım bu konuda Onun bize ihtiyacı yok Allahu Teala'nın en sevdiği en değer verdiği kulu Bizim ihtiyacımız var. Allahu Teala çok seviyorsa biz de Allahu Teala'nın sevdiklerini sevmeli değil miyiz? Dolayısıyla lütfen salavatı eksik etmeyelim. Yavrularımıza bunu anlatalım. Aynı zamanda yazışırken sa veya sav şeklinde. Yani selamun aleyküm yerine S.A. Sallallahu aleyhi ve sellem yerine S.A. ve bu kısaltmalardan artık kurtulalım. Bu komediden, bu rezaletten kurtulmuş olalım. Bunda ne var diyebilirsiniz. Ama Allah aşkına akıl kârı mıdır bu? Hani 30 saniye bile hiçbir şeye vaktiniz kalmaz. Uçağı kaçıracaksınız. Veya trafikteseniz kaza yapmak üzereseniz bir şey oldu anlarım ama çok mu önemli işlerimiz var acaba neyin tasarrufunu yapıyoruz o anda sallallahu aleyhi ve sellem yazmakta veya söylemekte kaç saniyemizi alır bu tembellikten Allahu Teala sığınalım en azından bunlarla başlayalım olur mu her birimize şefaatin uğraması. Allahu Teala'nın sevdiği bir kul olarak bu dünyada hayırlı işlerde bulunup iman kelimeleriyle ölüp bugün adını zikrettiğimiz çokça efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyi, kendisiyle tanışmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Celle Celaluhu. Rabbimiz Celle Celaluhu İnsi cinli şeytanların şerrinden, kötülerin şerrinden, önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan ve içimizden gelen şerlerden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem.